Ayazı ruhumu keser, Bi' cebimde yok Kapital bi' cebimde Kenevir tohumu Ayrancın cebeci kenedi yokuşu Kaybettim gene şu yolumu Kafam da şak gibi Karnımız aç Napsak şimdi Süpermarketten Çalsak bir şey Sosis ve salam Yerim kafam düşer tekrar tekrar otostar canım ah de kaç da Olurum çubuklu yaşlar, Manita tutulur bana Onu da öpmemem lüzusu kaçar Atar atar gider Bebekler bebekler Takılır gecelerde Maymulluk yapar Gözü kızı gözü kara bebek Çözüp durdum çözün para demek O da bana ve de sana gerek Salak bebeklerde karakter eksik Daha hanginizi adam ödük Yanaşırı hışık bahanesi, Soyup soya seni aferimiz Yanında riski ve vodka ve afganla Hepsinin tadı nefis ah. Koktunda kömürsün Koktunda kömürsün Şehrimin ağzımda yine İspaskir kömür plastik çöplük plastik egzoz esrar Ah Karanlık İspas kömür, plastik çöplük, plastik egzoz esrar İspas gir kömür, plastik çöplük, plastik egzoz esrar İspas gir kömür, plastik çöplük, plastik egzoz esrar İspas kömür Aa. Tüm şehir bir pavyon Ve bizim paramız yok Şükür ki karnımız tok Şansımız çok olur elimiz flosh Sadece dirsekten aşağımız bronz Kışımız sok olur kırımız boz Kızımız hoş olur hızlıdır çok Kas, i̇ster ki kuyruğuma bastı Kuyruğunuz laf ama kuru Afazınız tuzunuz kuru da kurunuz yaş Suçluluk uygunuz suratta yansır Bırakın yansır Kıralım kafa, bende sözde Kıralım la, kıralım da inceyi anla, inceyi ince sudan ayırır Sistemi sikiyim hep sizi Hep sizi la biz de isteriz bir şey Geçlerim işsizde, patronlar siz Gelsikeyim işi, kendi patronum takım elbise hep kapşonun beter metropollerin hapsolur kral get dolar eminse hep sonun beter ketum ol bebem duyalar işine sokarlar sokaklar çomar çok hakka kesenler çıkarlar durdur hiç emek vermeden çıkarlar ortak sen zannediyorsun gel sigara ortak sonuna sen yine dokatar sokak konular forumda bokta kolay kokak sokaklarda düşerse boca ispasiv çumurda yaşarsa yaşarsın boşa. boş Karanlık çöktüğünde Soka Şehrimin tadı ağzımda Yine İspaskir kömür plastik Çöplük lastik egzoz esrar Karanlık ah, Karanlıca dövünde Koptuğumda kömür Soka Şehrimin tadı ağzımda Yine İspaskir kömür plastik Çöplük lastik egzoz esrar İspaskir kömür plastik Çöplük lastik egzoz esrar İspaskir kömür plastik, çöplük, lastik, Das istra is kömür plastik çöplü plastik einsos esra is kömür plastik çöplü kömür plastik trifft